Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Günce'nin edebiyatında bugün teknik masada Ömer Şahin'le birlikteyiz ve konuğumuz Kadriye Kaymaz. Hoş geldin Kadriye. Hoş bulduk hocam. Ee, Kadriye ile gölgedeki kalem Emine Semiye'yi konuşacağız bugün. Ee, bir Osmanlı kadın yazarının düşünce dünyası. Bu e, Kadriye'nin yüksek lisans tezi. Daha sonra bir kitap halinde de küre yayınları tarafından yayınlandı. Evet. Kimdir Emine Semiye? Oradan başlayalım istersen biraz. Evet. Çünkü çok böyle e, bilinen yani anca, ancak belki edebiyat çevrelerinde bile yeni yeni akademik çevrelerde bile hani yeni dediğim yine bir isminden haberdar olduğumuz fakat edebiyat tarihinde nasıl bir şeye karşılık geldiğini e, yeni yeni önemsemeye başladığımız sanırım bunda biraz kadın tarihi ve kadın edebiyatı üzerine olan aslında ne kadar doğru bir tabir. Hani katil edebiyat o da ayrıca bir tartışma konusu ama. Evet oradan başlayalım istersen. Kimdir Emine Semiye? Ee, <gülüyor> şöyle diyelim. E, aslında kitabın e, adının gölgedeki kalem olmasından sebep şöyle. Hep onu başka bir kişinin e, gölgesinde. gölgesinde tanımlıyoruz. Kim o kişi? <gülüyor> i̇şte Ahmet Cevdet Paşa'nın kızı diyoruz. Da... Veyahut Fatma Aliye'nin kız kardeşi ee, diye söylediğimiz zaman herkes aa evet diyebilir. Evet <gülüyor> öyle bir şey uyanıyor insanlarda. Ee, önemli bir ailede dünyaya gelmiş. Ahmet Cevdet Paşa'nın kızı dediğim gibi. Ee, abisi Ali Sedat Bey, Fatma Aliye Hanım ablası. Ee, Ekrem Işın'ın konak eğitiminin yarattığı ilk entelektüel Kadın hmm. e, diye andığı Fatma diye'nin e, kardeşi olması aslında onu da bu ilk e, entelektüel kadınlardan biri yapıyor. Çünkü aynı ortamda e, eğitim Bunu görüyorlar. Babalarının görevleri sebebiyle zaten e, düzenli bir eğitim yani dışarıda bildiğimiz anlamda bir eğitim almıyorlar. Konak eğitimi alıyorlar. İşte babaları dönemin en önemli hocalarını eve getiriyor ve hepsine dersler aldırıyor her konuda. Hatta Ali Sedat Bey için evde bir kimya laboratuvarı kurulduğu söyleniyor. Dolayısıyla hepsi aslında pozitif bilimlere de çok meraklı çocuklar olarak yetişiyorlar. Daha sonra zaten Emine Semih'in yazı hayatında da bu çocukken aldığı eğitimin pozitif bilimlerle ilgili eğitiminde şeyleri etkisi görülecek. Yazı hayatına işte otuzlu yaşlarında başlıyor. Tabii ki ondan önce Fatma Aliye var. Onun yazıları işte müstarla çıkmaya başlıyor. Emine Semiye'nin ilk yazdığı kitap Hülasay İlmi Hizap adında bir matematik kitabı. Bu çok önemli çünkü ...aslında pozitif bilimlerle ilgilenmek istediğini de daha sonraki yazılarında dile getiriyor. Ancak işte kendisinde roman yazmaya bir istidat olduğunu hissetmiş. Hı -hı. Ve bu alanda da ben pozitif bilimlere hizmet edebilirim diye düşünüyor. Bu şekilde devam ediyor. İlk kitabı böyle. 1894 olması lazım. O zaman neşrediliyor. Daha sonra zaten hanımları mahsus gazetenin yayın hayatına atılmasıyla birlikte... ...o da ablası gibi gazetenin daimi yazı kadrosu içerisinde yer alıyor. İlk yazılarını Müster'la... Evet, nedir Müster'la? Emine Vahide hmm. ismini kullanıyor. Tabii bunda şeyin de etkisi var. Yani... ...kendini dönem edibeleri içerisinde... ...kendi ifadesiyle söylüyorum... ...bir iddia... ...sahibi olarak... ...sunmak istemiyor... ...ve... ...bir deniyor kendisine aslında... ...gelecek tepkiler nasıl olacak... ...iyi tepkiler alıyor... ...dönemine göre... ...sonra işte semiye Binti Cevdet... ...Emine Binti... Sem em ...Emine Semih Binti Cevdet şeklinde... Ee, müsteharlarla en sonunda artık Emine Semiye ilk e, tefrikası terbiye Faaliyet ait 3 hikayeyi Emine Vahide ismiyle neşrettikten sonra artık sonunda kendini de açıklıyor Emine Semiye adıyla gazetede yazmaya devam ediyor şimdi bu yıllar özellikle 1895 ile e, 1900 arası çok yoğun bir şekilde dönem sürelerinde yazıyor tabi bu süreci ikinci meşrutiyete kadar uzatmak mümkün. E, bu dönemde e, onun e, bir Selanik şeyi var, macerası var. E, işi Marif müdürü olarak oraya atanınca o da onunla birlikte gidiyor ve o da orada inas Mektepleri Müfettişi yapıyor. Zaten bir eğitimci kimliği var. E, bununla birlikte orada da Müteala Gazetesi'ni çıkartmaya başlıyor. Hem İstanbul'a işte Hanımlarımız gazeteye yazı gönderiyor. Hem de ...mütalada hem e, oraya yazı gönderen hanımların e, yazıları değerlendiriyor... Bir, ...bir tür onlara e, mentorluk yapıyor diyelim. Hı hı. E, hem de kendi tefrikalarını yayımlıyor. Bu, bu dönem çok yoğun bir şekilde geçiyor. Tabii onun e, aslında ailesiyle onu ayıran en önemli şeylerden bir tanesi siyasi görüşleri. E, o dönemde İttihat ve Terakki daha kurulmamış... Ama Selanik'te, Paris'te, çeşitli merkezlerde onların bir ön hazırlıkları, bir düşünce e, dünyası kurulmaya başlanıyor. O da o grubun içerisinde yer alıyor. Bunu e, aslında en iyi bize anlatan şeylerden bir tanesi tabii ki resmi deliller yok bununla hmm. ilgili. Evet. Ahmet Mithat Efendi ve Fatma Aliye çok mektuplaşıyorlar kendi aralarında ve bu mektuplardan bir tanesinde Ahmet Mithat Efendi Fatma Aliye diyor ki yani sizi e, Selanik'te hemşirenizin e, derce ettiği işte mütalaya e, mütala diyor yazı göndermekten men ederim. Çünkü hmm. e, çok farklı anlamlara gelebilir hmm. e, şeklinde. Yani gazetede zaten işte bu çevrelerin e, biraz daha e, ne diyelim kendilerini gösterdiği aslında çok siyasi yazılar yok yani baktığımız Hı -hı. zaman. Ama bir hürriyet edası Hı -hı. E, hissediliyor diyebiliriz yani normal yazılarda bile. E, daha sonra e, işte ikinci meşruiyete giden sürece bakarsak e, o arada işte. Selanik'te çok uzun bir süre e, görev yaptılar. Sonrasında e, zaman zaman yurda dönüyor, tekrar gidiyor vesaire. Yazı faaliyetleri devam ediyor. Ama asıl işte 1906'da İttihat ve Terakki Selanik'te resmen kurulduktan sonra onun ilk üyeleri arasında Emine Semiye'de yer alıyor. Hı -hı. Yani tek kadın üyesi olduğunu ve Selanik'te kadınlar kolu. ...başkanlığını yürüttüğünü söylüyorlar. Ee, ondan sonra tabii onun e, cemiyet içindeki faaliyetleri çok yoğunlaşıyor. Yazıları, e, belki oradaki görece hürriyet ortamı... ...yani biraz daha payitahttan uzak olmanın verdiği bir rahatlık da var. O dönemde çok müs başka müstaharlar da kullandığını başka araştırmacılar söylüyorlar. Hı hı. Ama tabii oradaki yazı varlığına e, bakmak lazım... Ee, biraz şeye muhtaç bunlar yani Delilendirmeye i̇ncelenmeye. Evet incelenmeye muhtaç Aslında çok da ilginç değil mi? Evet. Yani bir kadının itaat ve terakki kurulurken Hani bunu desteklemesi hı hı. Tek kadını olarak orada bulunması Ve buna bir e, ne diyelim aktif olarak da hı hı. çalışması Ve Ahmet Cevdet Paşa gerçekten şey Evet Onun aileye nezdinde rağmen aileye rağmen oldukça ilginç Evet Hatta şey diyor hürriyet lafı celili bazen diyor ailenin en mahram üyelerine bile söylenemiyor. Yani kardeşine bile belki açık açık dile getiremediğini söylüyor. Tabii o arada ailede kayıplar ve işte Ahmet Cevdet Paşa'nın çok erken ölümü sonra abisinin ölümü ona da bir görece hürriyet şeysi vermiş olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü onlar hmm. Abdülhamit taraftarı insanlar hmm. ablası da öyle. Peki eşi? Eşi, şimdi onun evlilik hayatı da biraz karışık aslında. İki kere evlenmiş. İlk Hı. evliliğinin bittiğini biz biliyoruz sadece. Ve işte 1894 veya 95 şeyle evleniyor. Reşit Paşa ile evleniyor. Reşit Paşa değişik bir figür. Yani o da eşinin şeysiyle biraz ne diyelim... Ee, yönlendirmesiyle o da İttihat ve Terakki'ye katılıyor. işte özellikle Selanik yıllarında ee, ve hatta şey deniliyor o, Emine Semihye'nin cemiyete katılmak için işte eşime bir valilik verirseniz hmm. katılırım şeklinde e, bir söylemi olduğu rivayet ediliyor. Tabii ki e, valiliği alıyor. Hı hı. Edirne valisi oluyor e, şeyden sonra. Aslında eşinin politik bağlantıları sayesinde edinilmiş bir kariyer o zaman. Evet. Belki hı. de öyle diyebiliriz. E, tabii onun hayatı çok daha farklı gelişecek. Reşit Paşa önemli bir figür. Türk siyasi tarihi içinde. Çünkü Sivas Kongresi sırasında Sivas valiliği yapmış bir isim. Ve Atatürk e, destekliyor o dönemde. Hı hı. E, Reşit ile Emine Semiye'nin fırtınalı bir ilişkisi var. Ee, şeyden sonra özellikle ikinci meşhuriyetten sonra araları açılmaya başlıyor. İşte cemiyet faaliyetlerinin buna sebep olduğunu söyleyenler var. Çeşitli görüşler var. Ee, onun ellerinde büyüyen Nimet adlı bir kızla bir gönül ilişkisi Oldu olduğu için e, ayrılma noktasına geldiklerini söyleyenler var. Kendi Hı. çocukları var mı? Kendi çocukları işte önceki evliliğinden e, iki çocuğu var. Hasan Rıza o hayatta kalıyor. Bir kızı var onun öldüğü söyleniyor. Sonraki evliliğinden işte Reşit Paşa ile evliliğinden de yine iki çocuğu oluyor. Bir tanesi Cevdet, diğer Mustafa İzzet. Mustafa İzzet bebekken vefat ediyor. Cevdet hayatta kalıyor. Zaten sadece Hasan Rıza ve Cevdet Hı. hayatta kalıyor dört çocuğundan. Ee, Mustafa şey pardon Reşit Paşa ile... E, boşanıyorlar 1911 olduğu Konusunda bir görüş birliği var e, O sırada Rodos valisi Reşit Paşa Bu mahkemeleri oluyor sürekli oraya gidiyor Geliyor e, Çocuğun velayetini de almamış Reşit Paşa ve Emine Semiye Çocuğuna e, Bakmak zorunda kalıyor e, Bayağı bir maddi davalar Vesaire çok uzun hmm. e, Şeyler oluyor Meşetli. Evet, Zor bir evet. süreç, yani. Zor bir süreç. Ve o arada itaat ve terakki ile de aslında yolları ayrılmaya başlıyor. Özellikle şeyden sonra ikinci meşrutiyetin ilanından sonra. Çünkü onlar e, işte kadınlara e, kadınların hayatını iyileştirmeye dair pek çok vaatlerde bulunmuşlar. Ama bu vaatlerin kof olduğu ortaya çıkıyor zamanla. E, Emine Semya e bunun için biraz mücadele veriyor. Evet. ...cemiyetin ileri gelenlerine durumu... ...bildiren mektuplar yazıyor... ...işte bu durumu düzeltmemiz lazım... ...şeklinde... Aa, ...ama bir sonuç alın alınanıyor tamam. elbette... ...ve o dönemde... ...işte... E, ...1909'da kurulan Osmanlı... E, ...Demokrat Fırkası... ...Fırkayı İbat diye geçiyor... E, ...onun ona... ...dahil olduğu... Söylemek. ...söyleniyor Emni Semih'nin ama... E, onun orada pek bir varlık göstermediğini adeta bir öfkeyle orada oradan çıkıp oraya <gülüyor> e, bir muhalif hareket içinde yer aldığı söyleniyor Tabii o biraz daha sosyalist fikirleri olan bir şey. E, fırka. E, sonra işte 1911'den sonra tabii işte Balkan Savaşı'nın gelmesi e, o dönem yine Emine Semih'in hayatı değişiyor. E, bir Şeye başlıyor. Şişli et faalde hasta bakıcılığa gönüllü olarak zaten öyle bir altyapısı var. Pozitif bilimler işte bu işlerden anlıyor biraz tıktan. Ee, orada Besim... Ömer. Orada değil daha sonra işte Galatasaraylısı sırasında o Besim Ömer Paşa'nın ekibinde neyse. Ee, orada e, bayağı bir süre hasta bakıcılık yapıyor. Tabii bu dönemde işte... Ee, İttihat Terakki önde gelen işte Manyasi, Zade, Refik Bey filan onlarla da çok yakın dostluğu var ve onun da bizzat hasta bagajısı gibi bir şey. Ee, aralarında geçen konuşmalar çeşitli kaynaklarda geçiyor işte ee, bir masa varmış bu İttihat Terakki'nin şeyinin imzalandığı falan bu masayı paylaşamıyorlar kendi aralarında hmm. filan. Masanın örtüsü, bin tabutuma örtün, yok benim tabutuma hmm. örtün falan gibi. <gülüyor> evet. Sonra e, bir tabii baba aile baskını yaklaşırken ortalık biraz karışıyor ve Emine e işte onun da böyle e, derdest istedici haberleri gelince o da e, çareyi kapağı Fransa'ya atmakta buluyor. yani. Hı hı. Tabii ki sağlık sorunlarını falan ah, e, gerekçe aynen. gösteriyor ama aslında e, bu ortamdan uzaklaşmak, Uzaklanmak evet. Hı -hı. E, hem de çocuklu bir kadın yani onun için de evet. zor bir durum. E, orada Madame Veran adında bir dostu var. Madame Veran çok önemli Emine Semyan'ın hayatında çünkü e, işte fikirlerinin farklılaşmasında diyelim kadın hareketi ile ilgili, feminist ilgili işte. ...sosyalizmle ilgili e, fikirlerin nüvesini oradan aldığını söyleyebiliriz. Çünkü ona işte burada yasak olan kitapları getirdiğini, ve okuttuğunu söylüyor. E, eğitiminde çok büyük payı olduğunu söylüyor. E, ne kadar kalıyor peki Fransa'da? Aslında gidip geliyor. Çünkü şöyle en az bir iki sene kesinçsiz kaldığını biliyoruz. Sonra işte Madame Vera'nın eşi e, şeye tayin oluyor... Başka bir yere tayin Hı -hı. olunca onlar oradan ayrılmak zorunda kalıyorlar. Emine Semiye de o arada işte Çanakkale Savaşı dolayısıyla tekrar buraya geliyor ve gönüllü hasta bakıcılık yapmaya evet. başlıyor. E, bu sefer Galatasaray Lisesi'nde. Bir müddet de öyle geçiyor. Ve sonra e, zaten şey başlıyor. E, 1916-18 arasında e, Beyrut'a gidiyorlar Halide Edeb'in ekibiyle beraber. Orada Paşa himayesinde yetim çocuklar için bir okul açılıyor. Ve orada çocukların Osmanlı kimliğinden uzaklaşmasını önlemek için aslında çünkü farklı unsurlar var. Ve onları bu çatı altında toplamak ve aslında dağılmayı önlemek için bir faaliyet bu. Bir eğitim faaliyeti. Bunu yürütüyorlar iki sene boyunca. Daha sonra bu Tekrar başka ülkelere gidiyor. İşte İsviçre'de bulunuyor. İsviçre'de işte 1919 sanıcam kadınların bir meşhur grevi var. Onu anlatıyor mesela gazete sayfalarında. Yine gazeteleri yazılar yazıyor ama belki de henüz hani yer olduğu için Hı -hı. çok yoğun görmüyoruz yazı faaliyetini o dönemde. Bir de oradan oraya gittiği için de olabilir. Tabii 1919'a yine son elimizdeki son romanı Gaya Kuyusunun neşrine Hı -hı. başlıyor. ...gazetede, ders adette... Ee, ...orada da aslında romancılığının... Aa, ...hiç bahsetmedik tabii şimdiye kadar romancılığından Evet romancılığında, bahsedelim, edebiyatından evet, da bahsedelim. Evet, edebiyatından bahsedelim aslında bu vesileyle. Ee, i̇lk romanı Sefalet, ilk şeyden bahsetmiştim... ...matematik kitabından sonra... ...başka evet, evet, arada evet. Terbiye Etfale... ...Ait Üç Hikaye, Bikes, Mualleme... ...bunların hepsi yine gazetelerde tebrika ediliyor... Ama asıl neşredilen ve bizim onu bildiğimiz kitabı Sefalet. O da e, Tefrika'dan bir on sene sonra filan kitap, haline, kitap haline dönüşebiliyor. Onu İkinci meşruiyetten sonra o harfleriyle de yayınladın Evet evet onu mi? bir arkadaşımla birlikte Zeynep evet. Bertaş'la birlikte. Latin harflerine de evet, aktardık. Evet şu anda mevcut. Ee, Tabi Sefalet'ten biraz bahsetmek gerekirse ilk dönem romanları işte çok kalabalık evet, bir kadrosu bayağı kalabalık bölümlere ayırarak yazıyor hep evet, romanları evet sanki herkesin hikayesini anlatmak zorundaymış gibi hissediyorum genellikle mesela ilk hikayelerinde numara uh, veriyor uh, sonrakilerde mesela kişilerin adları ile onlara bir bölüm bölümleri. açıyor böyle bir tarzı var uh, aslında yazı uh, macera aslında biraz ...işte dönem Servet Fünun dönemi... ...onları okumuş... ...tekhikreti evet. biliyor, onları çok iyi biliyor... ...ama şeyden de rahatsız... ...yani o üslubu... ...devam ettirmek istemiyor çünkü... Defaatle dile getirdiği şey sosyal ahlaka ben hizmet etmek için yazıyorum diyor. Ve bunun için onun çok iyi bir araç olmayacağını düşünüyor o tarzda yazmanın Hı -hı. ve kendi tarzını bulmaya çalıştığını söylüyor. Ee, ben biraz daha At Ahmet Mizzat Efendi ekolüne yakın, yakın buluyorsun. buluyorum onun e yazı faaliyetini. Zaten ablasıyla... ...yani nasıl diyelim... ...çok benzerlikler arz ediyor. İşte ablasının mesela Levahi Hayat... işte ...mektuplardan Mektup oluşan zamanlar. bir bölüm evet. var. O da aynısını yapıyor hemen. Hı -hı. İşte sadece mektuplarla ilerleyen... ...bir bölüm yazıyor romanında. Mesela bir keste öyle bir bölüm Hı -hı. var. Yeni şeyler denemeye çalışıyor. Zamanı parçalıyor. İşte birinin hikayesini anlatırken... ...onu bırakıyor. Sonra diğerinin hikayesini anlatmaya başlıyor. Ama... Değişik bir şey var. Yani her romanında farklı olarak denediği şeyleri hissediyoruz aslında, aslında. bir arayış içinde olmak her zaman yazarları evet, e, ilerleten, bir, ilerleten şey. bir şey. Yani o da kendi alternatifini yaratmaya çalıştığı için e, o arayışlar e, bu yenilerde bir kitap yayınlandı. Bu kadınlık daima bir muamma bakmak ha. fırsatın olduğunu bilmiyorum. Henüz bakamadım ama bakacağım. Evet, o da baya Emine de mesele ederken tam Hı -hı. da bu. Senin de bahsettiğin şeye değiniyor yani hı hı hı. bu kadınların arayışlarının onları nasıl farklı kıldığı hı hı. ve aslında onlara getirilen eleştirilerin de e, belirli noktalarda eksik kaldığı. Hani bazı noktaları düşünürken ya bir de şöyle de bakamaz mıyız böyle de bakamaz mıyız hı hı. oldukça ben e, e, önemli buldum o çalışmayı evet. da. ...bu dönem, özellikle ilk dönem Osmanlı kadın yazarlarına baktığımızda... Böyle çalışmalara da ihtiyaç var aslında. Var, Çünkü yani bir üstten bakışla... Evet, e yoktur, şöyledir, böyledir evet, evet. gibi. Ama o anlamda şey de önemli. Mesela şimdi sefaret, daçın harfleriyle var... Peki Emine yeni kaç tane kitabı Latin harfleriyle yayınlanmış durumda bugün? Bana şeyi ben biliyorum. gaya kuyusunu birileri hazırlamışlar. Yani henüz bakma fırsatım olmadı. Çok zor bulunuyor. Evet, çok zor bulunuyor. Evet. Öyle bir sıkıntı olan da, öyle bir... da var. Evet. Onu henüz bakamadım ama sadeleştirilmiş diye kapağında yazıyordu. Ben ona da biraz şeyim. Yani Tabii hani sadeleştir. Çerime yapılmalı ama en ama azından yanımda bilmeliyiz. orijinali. Evet çünkü evet. şimdi bizim metin yokluğu gibi bir sorunumuz var. Benim bu kitapta işte evet. e, aslında en çok yapmaya çalıştığım ve iş, işi biraz karmaşıklaştıran şeydi. Ortada metin yoktu. Ve bu anlatmak metinleri anlatmak hepsini. zorundaydım hepsini. Yani onun üzerinde çok fazla değerlendirme e, yapamıyorduk dolayısıyla. Ee, Mesela aynı evet. sıkıntı hala devam ediyor ama aslında Kesinlikle Yani sen işte konuşmuştuk 10 sene olmuş Hı -hı. bu tezbiteli Hı -hı. ve hala bakıyoruz işte Gaya Kuyusu sadeleştirilmiş o da bulunamıyor ee, Sefi ile eh biraz daha bulunabilir durumda Evet, evet. <gülüyor> Yani diğer Arap harfli metinler olarak kalmış durumdalar hala Emine Semiye'nin diğer metinlerine ulaşamıyoruz Evet aslında ben daha çok önemsediğim şey şu. Yani matbu e, halde olanların en azından ben işte kendi kitabımda bulabildiklerimin dökümünü evet. yaptım. Başka çalışmalar yapıldı. Onlar da kendi bulduklarını yaptılar. Ortada iyi kötü bir nereye başvurulacak şeklinde bir, bir şey var. Olmuştu. Bir kılavuz var aslında. Hı hı. E, ama asıl işte Milli Kütüphanede onun defterleri şu anda duruyorlar. Ya. Ve e, bir kısmı sadece şey yapmış yani aslında Emine Semiye eserini kaybolacağını öngörmüş ve hepsini defterlere e, çoğaltmış. Hı -hı. Birkaç tane defterinde var e, ama bunların dışında da evrakı olduğu işte orada bir piyesi var diyelim başka şeyler var yazı varlığı hep orada bunlar gerçekten titiz araştırmacıların e, şeyini bekliyorlar belki bir edisyon kritik yapılması çok önemli. Hele e, edisyon kritikler o evet. düşünce dünyasını anlamak için çok önemli fakat işte maalesef biz hala bu tür çalışmaların eksikliğinden ve bunların e, aslında biraz kadın tarihi de daha çok yakın bir zamana kadar marjinal tarih olarak değerlendiriliyor. 90'lardan sonra belki evet. biraz daha Çalışma, yaygınlık kazandı evet. evet. Bu çalışmaların artması da aslında o anlamda. şu an biraz arttı gibi mi geliyor aslında evet. ya yani 2000'lerden sonra özellikle yani çok fazla metinleşri görüyorum evet. e, veya işte böyle tez evet, tabanından tezler. baktığımda filan ya artmış durumda yani bizim başladığımız zamana göre ee... Kadriye biraz bizim programımız kısa. Sen evet, de biliyorsun maalesef. çok çok Yani sadece tabii biz bu programda biraz Emine Semiye hakkında bahsederek ona bir merak uyandırmak. Senin Hı -hı. de dediğin gibi hem senin kitabın hem de başka çalışmalarla Emine Semiye'yi insanların ulaşabileceği bir, Hı -hı. Yani şeyden, evet. bir tıra binmek evet. böyle bir amacımız. Yani senin son olarak ne söylemek istersin Emine Semiye ile ilgili söylemek istediğin şeyler neler? Aa, şimdi... ...yani edebiyatı için... E, ...var, yani aslında biz... ...ben bir politik figür olarak Hı -hı. görüyoruz... ...daha çok evet... E, ...kadın hareketi içerisinde ne kadar yer alıyor o ayrıca... ...aslında Hı -hı. başka Hı -hı. bir çalışma konusu... Hı -hı. E, ...edebiyatı... ...aslında dönemi içinde bir arayış içinde... ...olması bile... Hı -hı. ...kendi başı başına... ...önemli bir çaba, hani bunlar edebiyat değil... ...bir şey yapmaz, buradan bir şey çıkmaz... ...gibi düşüncelerle artık edebiyat... Hı -hı. ...eleştirisi yapmıyoruz zaten... Hı -hı. Hı -hı. Yani sen ne diyebilirsin? Ne, nerede duruyor mesela Emine Semih'e? Uh, Tabii bu çok kısa özetlenebilecek evet, bir şey değil şöyle ama. şöyle diyebilirim en azından. Siz söylediniz aslında. Bir arayış içinde bir kadın. Yani onun siyasi hayatında... Öyle görebiliriz edebi hayatında Bir yanlış gördüğü zaman Nasıl siyasi hayatta hemen sesini çıkartabiliyorsa Edebi durumunu da aynı şekilde evet. pozisyonlayabiliriz Bu da önemli bir şey ama evet, evet Önemli Yani bunu söyleyebilirim Tek kelimeye sığdırmam gerekirse Ara işleyebilirim Sizin söylediğiniz gibi Evet Kadriye çok teşekkür ederiz Ben teşekkür ederim ee... davet ettiğiniz için Hoşçakalın. Görüşmek üzere.